Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöyle diyeceklerdir. Andosun, siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.